Adem'le şeytanın kıssasıydı. Adem'le İslam şecereyi mennüadan yedi. Adem yedi ki, Adem'e cennet bahşedildi. Fakat bir suç göründüğü için zahirde, bu suçun hepsinden almakla mükelleftir kul. Kul Mesela bir adam zanidir, zina etti değil mi? Ben Allah hatırı diyemez, ayıp olur Esasında hak yaptırır ona onu ama edebe bu böyle söylemek. Salih bir amelse Allah'a yükleyecek, kabih bir amel ise zahir olan nefsine yükleyecek. مَا أَصَابَكِ مِنْ حَسَنْنَا ذَنِينَ اللّٰهِ مَا أَصَابَكِ مِنْ سَيِّيْتِينَ مَا أَصَابَكِ مِنْ Şimdi, Adem Aleyhisselam bildi ki Cenab-ı Hak ederdi kendisine. Fakat bir suç zahir oldu. yeme demişti ona. رَبَنَا زَلَمْ نَعْدِدِ Nefsine yargı bitti, رَبَن <gülüyor> İblis'e gelince iblis doğru konuştu. Afiyetini diyorsan <gülüyor> ben hatırlıyorum. Tahruş veren Allah. Kovdu Sırrı ifşa etti iblis. Doğru bir söyledi ama terbiyesizlik. Sırrı ifşa etti. Mesela şöyle alalım önümüze. Devlet iki adam tutar. Der ki buraya düşmanımızın bilmem gelecek. Bunu vuracaksa öldüreceksin. Fakat cin harbunu söylemeyeceksin. bizim kafanızı koparacağım. Bunu benim peri düşmanlığım var diyeceksin, bir öteceksiniz bu iş eder ve bu vukuat olur. Oltan sonra birini yakalar getirir, niye yaptınız bu iş diye sorar, benim şahsı garazım var diye de öldürdüm der, bu adam. Öteki, sen bana emir verdin ya öldür diye şeytan, sana misal mi verin yani o şey diyor, iblisin durumu durur, terbiyesiz. Egoekeni diyor, sen beni kandırdın diyor, sen bana yaptın bu iş, senin isteyen olsa bu iş olur midir diyor. Adem Aleyhisselam hiç yüzlerini durmuyor. Hala abi öyle. Hala diye düşünür. Hala ya ya, ya. ya, ya, ya. ya Rabbi eğer bizi biz şu anda kalmasana olur. Efsane zulmetiniz var. İblise gelince sen bana dedi. Ondan kovuldu. Yani Adem'e seçtiğimiz esinden değil. İşte, yani hükümeti Rabbani'nin sırrını ifşa etti.